Onların hepsini bir araya toplayacağımız sonra da Allah'a ortak koşanlara siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki siz bize ibadet etmiyordunuz.